Uygar Özesmi ve Büşra Yarın sunduğu Gezegenin Geleceği programını sunar. Merhaba, bugün günlerden cuma ve her cuma sizlerle Gezegenin Geleceği Change.org özel haber programındayız. Bugün ayrıca 22 Nisan Dünya Günü. 1970 yılından beri küresel olarak her yıl kutlanan dünya gününde haftayı öne çıkan iklim kampanyalarıyla bitiriyoruz. Genç iklim aktivistleri 22 Nisan dünya gününde de Change.org Türkiye'de başlattıkları iklim acil durumu ilan edilsin kampanyalarıyla karar vericilere sesleniyor. Change.org Taksim iklim acil durumu adresindeki kampanyanın talebi, Türkiye'de karbonsuz düzene geçişle ilgili bir eylem planı oluşturulması ve merkezi yönetim ve yerel yönetimlerin gerekli düzenlemeleri yapması. Bilimsel raporlar Türkiye'nin aşırı hava olaylarına karşı Avrupa'nın en kırılgan ülkesi olduğunu ve ciddi bir kuraklık tehlikesi altında bulunduğunu gösteriyor. Fakat iklim krizinden bu kadar derinden etkilenen Türkiye'de iklim acil durumu hala ilan edilmiş değil. 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda iklim politikalarının altyapısının oluşturulduğu İklim Şurası'ndan çıkan kararların çoğu STK'ların ve gençlerin taleplerini karşılamıyor. Gençlerin daha yaşanabilir bir gezegen için başlattıkları kampanya Change.org Taksim iklim Acil Durumu adresinde devam ediyor. Bursa Uludağ Üniversitesi'ndeki gençler kampüslerinde kartlı bisiklet uygulamasına geçilmesi talebiyle Change.org Taksim Uludağ'da bisiklet adresinde bir imza kampanyası başlattılar. Gençlerin talebi şu. Kampüs içerisindeki birkaç noktada bisiklet parkları olması, bisiklet sürücüleri için bisiklet yollarının arttırılması, olası ufak teknik sorunlarda bireylerin bisikletlerine tamir edebilecekleri belli noktaların kurulması, Bursa bir büyük şehir olarak içerisinde pek çok öğrenci barındırdığı için öğrenci kullanımlarında bisiklet fiyatının daha uygun yapılarak kısa sürede bu ulaşım türünün kampüs içerisinde ve dışında yaygınlaşması. İklim kriziyle mücadelede ve net sıfır emisyon düzeyine erişme yolunda karbonsuz ulaşımı yaygınlaştırmak için Bursa ilçesinde hali hazırda paylaşımlı bisiklet uygulamasının mevcut olduğu, Uludağ Üniversitesi içerisinde de geçerli olmasının talep edildiği bu kampanyada öğrenciler İklim yılında karbonsuz ulaşımın yaygın olduğu ve karbon nötr olmak üzere somut adımlar atan bir yeşil Bursa görmek istediklerini söylüyor. Gençler kampanyada ayrıca şöyle diyor. 2022 yılını iklim yılı ilan eden Nilüfer Belediyesi'nin ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin gençlerin bu isteğine destek vermesini, iklim yılında karbonsuz ulaşımın yaygın olduğu ve karbon nötr olmak üzere somut adımlar atan bir Yeşil Bursa görmek istiyoruz. Bisiklet kullanımı hem çevreye, hem iklime, hem de kullanıcıların sağlığına fayda sağlayacak. Bisiklet sürmeye istekli kişilerin bisiklet yollarında ve tamir noktalarında bir araya gelmesi, bisiklet severlerin sosyalleşmelerine de katkıda bulunabilecek. Kampanya Change.org Taksim Uludağ'da Bisiklet adresinde devam ediyor. Çevrenin Genç Sözcüleri ekibi Change.org Türkiye'de başlattıkları Göl Marmara Kurumasın Susarsak Herkes Susar başlıklı imza kampanyasıyla Marmara Gölü'nün içinde bulunduğu durumu tüm dünyaya duyurmayı hedefliyor. İzmir ve çevresinin en önemli sulak alanlarından biri olan Marmara Gölü'nün su seviyesi başta gölü besleyen kaynakların ve yağışların iklim krizi etkileriyle azalması nedeniyle önemli oranda düştü. Change.org taksim Göl Marmara adresindeki kampanyayı başlatan ekip kuraklığa ek olarak tarım arazilerinde kullanılmak üzere gölden girişi güzel şekilde pompalanan suyun her geçen yıl arttığını, yanlış tarım uygulamalarının Marmara Gölü'nü etkilediğini ve bunun da çok yaban hayatı ve biyolojik çeşitliğe zarar verdiğini söylüyor. Marmara Gölü'nde yaşanan kuraklık karşısında alınan önlemlerin yetersiz kaldığını düşünen ekip çektikleri video ile kuraklık yaşayan gölün etkilediği ve etkileyeceği tüm alanları kayıt altına aldı ve bir şarkı dahil besteledi. Kendi öz kaynaklarımız ve yerel destekçilerimizin yanı sıra Marmara Gölü'ne vermiş olan herkese desteğini bekliyoruz diyor çevrenin genç sözcüleri. Siz de onlara destek olmak isterseniz change.org Marmara adresinde kampanyaları devam ediyor. Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde doğup büyüyen. Ve yıllardır küçücük kasabadaki iki kömürlü termik santralden dolayı nefes alamayan üniversite öğrencisi Merve Gülçin Alaca'nın Change.org Taksim Elbistan'a nefes adresine başlattı. Elbistan'da daha fazla santral istemiyoruz başlıklı imza kampanyasında bir gelişme var. Afşin A santraline ek bir ünite yapılması daha planlanıyor. Ek ünite için 27 Nisan 2022'de halkın katılım toplantısı düzenlenecek. Afşin A kömürü termik santralleri gerekli çevre yatırımlarını tamamlamadığı için Ocak 2020'de mühürlense de geçici faaliyet belgesiyle çevre yatırımlarını tamamlamadan çalışmaya devam ediyor. Afşin'de yaşayan Şubat ayında sosyal medyada bacadan çıkan dumanlardan dolayı yağan kara kar videoları ve fotoğrafları paylaşılmıştı. Çoktan emekli edilmesi gerekirken çevre yatırımlarını tamamlamadan çalışmasına izin verilen halk sağlığını hiçe sayan bu santralin kapatılması ayrıca Afşin Aya ek bir ünite yapılmamasını talep ediyor bu kampanya Change.org Taksim Elbistan'a nefes adresinde. Ben Uygarız esmi Change.org özel programını derleyen Nil Orman Balpınar, Gülçin Şahin ve Büşra Yer, sizlere sağlıklı bir çevrede Sağlıklı günler diliyoruz. İyi bir hafta sonu geçsin. Pazartesi buluşmak üzere.